و شر الأمور محتساتها وكل محتسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وضع دو ترم قادش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahum ve bereketi üzerinize olsun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 Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi şerisinde men yuridillahu bihi hayran yıfakikhu fiddin. Allah Azze ve Celle kimin hayrını dilerse <gülüyor> kime hayır vermeyi murad ederse onu dinde anlayışlı kılar buyuruyor aleyhissalatü Ve insanların dinde anlayışlı kılmalarını sağlayan meclislerden bir tanesi nedir? Şu anda işinde içinde bulunduğumuz ilim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 İhmalkar davranan yöneticileri her zaman hak yola çekmeye çalışan kimsedir. Amin. İslam aliminin Allah'ın emirlerini çiğneyen yöneticilere yaltaklık eden İsrail oğulları alimlerinden ayrı bir özellik taşıması ve İslami izzesinin bir gereğidir. Bu tavır İslam aliminin takılması gereken bir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 Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ediyorsa Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamaya davet ediyor ise o âlimin sözünü dinlemek nedir? Sizin için farzdır. Tabii ki Hakk'a davet ettiği müsteccel. Allah'ın razı olmadığı Allah Azze ve Celle'nin emretmediği dinde olmayan bir bitatı tavsiye eden bir âlimin de kesinlikle ve kesinlikle tavsiyesine de ne yapılmaz? Uyulmaz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 kaybolmuş malıdır. Onu alması, bulması gerekir. Her fenalığın, hatta küfür ve şirkin de başı nedir? Bilgisizlik ve cehalettir. Eğer insan küfrün ne demek olduğunu bilirse küfre düşmez. Eğer insan şirkin ne demek olduğunu, müşrikin ne demek olduğunu bilirse, asla ve asla ne o müşriklerden olur, nedeni ne yapar, asla ve asla o şirke düşmez. Bunun içindir ki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 bir müminin isteyebileceği hayatta isteyebileceği veya talep edebileceği en büyük seviye, en büyük şurbu olması gerekir. Nizekim İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her zaman altında, Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret ilmimi artır diye dua eder Ve yine faydasız ilimden sana sığınırım Allah'ım diyerek Allah Resulü aleyhisselatu vesselam duasını da zikretmiştir. Görülüyor ki kardeşlerim dünya ve ahiret saadetinin ilmi nedir? Anahtarı ilimdir. İlim amellerin en faziletçisidir. Ki yukarıda zikredilen emir ve sözlerin ışığında İslamiyetle ilim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 etmediği, caiz görmediği tıpkı sihir gibi ilim de nedir? Faydasız ilimler arasındadır. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ilim nedir diye sorulduğunda ilim amelin kılavuzudur buyurarak ne yapmıştır? E, ilmin amel edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Nisekim alim amil olmadı. Yani Öğrendiklerini hayata uygulamadığı zaman onun ilmi onun için veba olacaktır. Mitekim ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abidlerden olacaktır buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Yani bir yerde ilim alim kimse insanlar içerisinde en şerefli, en izzetli kimse olurken olabilecekken ilmiyle amel etmediği zaman insanların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 köpekler olsun tek de sevilmeyen, hoş karşılanmayan e, hayvanlar arasında listelenemiştir. Kardeşler, muhakkik bir alim canını ve malını Allah için verir, ama İslam dininden tavizi asla vermez veremez de. Onun katıksız imanı ve kendisiyle amil olduğu ilmi bunu engeller. O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 o imamın, ehli sünnet imamının ağzından çıkacak bir tek kelimeye bakıyorlar. Ben diyor bunca insanı bir sözünden dolayı saptıramam diyerek ne yapıyor? O her türlü işkenceye sabrediyor. İşte Hakkani Rabbani alim budur kardeşler. Kendi pahası yani yaşamının pahasına da olsa dövülse de, sızlase de, işkence de görse hak sözden asla ve asla ne yapamaz, Ayrılamaz.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 alim dediğimiz zaman gerçekten ümmetin önünde siper olan ve onların her türlü dini sorumluluğunu taşıyan kimse olmalıdır. Allah Ahmet bin Hazreti rahimullah'tan razı olsun. Ya, Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı amil, alim olamazsın diyor. İbn-i rahimullah ise diyor ki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 Çıkartılan nar var. En yakın Allah Resulü aleyhisselatu vesselamı düşünün. Kavmi onu topraklarından kovmadı mı? Taife gittiği zaman çocuklar ve deliler tarafından taşlanmadı mı? Hendek savaşında mübarek dişi şey kırılmadı mı? Böyle alnı yarılmadı mı? Ve daha birçok ve daha dünyadayken yedi çocuğundan altısı ne yaptı? Daha dünyadayken vefat etti kardeşler Bu gerçekten bir insanın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 Yalnız amel edenler müstesnadır. Amel edenler de aldanmıştır. Yalnız ihlas ile amel edenler başka ihlas ile amel edenler de neticeyi bilinceye kadar durur. Onlar da yarın Allah Azze ve Celle'ye ile kendisini muamele edeceğinden emin değildirler. Yine İmam hasan el Basri diyor ki Rahimahullah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 Onunla amel ederdi de bu, onun için dünya ve içindekilerin kendisinin olması, sonra da bunları ahiret yoluna vermesinden daha hayırlı olurdu. Önceleri adam ilim tahsil ettiği zaman, bunun tesirinin onun basiretinde, huşuğunda, dilinde, elinde, namazında ve zühtünde görülmesi gecikmezdi diyor. Yani bir adam ilim mi öğrendi,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 alimler çıkarsın ki onunla hidayetini erdirdiği kullarından eylesin bizleri. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle alabilir. Hakkı Hakk'a hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Bizleri merhametiyle cennetine koyduğu, koyduğu kullarından eylesin. Sübhaneş Allah'a umur bihamdekir şedü evet, illâ inehâ illâ ente istagfiruke ve bihi lâkir du'âna elhamdülillâhi rabbil âlemin. Sorusu olan varsa konuyla alakalı. Ahmet bin Amr Bey muharir zekatmanın mahzuk olduğunu o zaman yok o zaman fitneler